Ayda Bir Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç Eh 30 yıl belki de daha fazla yaşlar ortaya çıkıyor sevgili Turunç Ama senden beraber olmak güzel Spordan konuşurken bu defa galiba beni alıp eğitime getireceksin Hadi başla bakalım Evet e, sevgili dinleyenler e, bu ay ki ayda bir programına çok ilginç çok değişik bir giriş yaptık. E, hemen söylemeyeceğim e, konuğumu değerli konuğumun reytingini arttırmak hatta programımın reytingini arttırmak için biraz e, sabredin lütfen. Evet Mayıs ayının ilk çarşambası ayda birden hepinize sevgiler saygılar. Ben Eczacı Mustafa Turunç tüm dinleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli dinleyenler biliyorsunuz Mayıs ayı bizler için, eczacılar için, ilaç eczacılık alanı için çok önemli bir ay. Bu ayda özellikle 14 Mayısımız bizler için çok önemli eczacılık günü biliyorsunuz. Ancak 14 Mayıs'ta çarşambaları gelmediği için biraz sonra tanıtacağım sevgili konuğumu 2 Mayıs'ta sizlerle beraber buluşturuyorum. Ama yine ana çerçevemiz. Kendisinin de girizgah yaptığı gibi ilaç eczacılık, eczacılık mesleğiyle ve sorunlarıyla ilgili pek tabi sorularımız ve onun da önemli değerlendirmeleri olacak. Evet sorunlarla boğuşuyoruz. 14 Mayıslar bizler için önemli dedim. Gerçekten mesleğimizle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Kimine göre normal, kimine göre çok abartılı da olsa ama gerçekten eczacılık camiasına baktığınızda ...geçmiş dönemlere nazaran çok daha fazla eczacının üzerinde yük, ağır bir yük var. Dilerim önümüzdeki dönemler bu ağır yükler, hafifler, özlediğimiz ilaç hizmetini verme noktasında önemli adımlar atarız diye düşünüyorum. Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Türkiye'mizin en köklü fakültelerinden biri olan İstanbul Eczacılık Fakültesi bir dekan değişimi söz konusu oldu... Günay Sarıyer Hocam görev süresini bitirdi ve çiçeği burnunda yeni dekanımız şimdi bizlerle beraber Sevgili hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Ahmet Araman. <gülüyor> Buyurun efendim. Sevgili, sevgili Turunç hoş bulduk. Bir de derler ki hocalar çok konuşur. Buyurun siz karar verin bakalım. Sayın Turunç mu çok konuşuyor? Ahmet Araman mı çok konuşuyor? Ama sevgili hocam aklımı karıştırdınız. Ben hiç beklemediğim bir girizgah sizden alınca böyle ne yapacağımı şaşırdım ama çok iyi bir hoşluk oldu. Önce sizin sesinizi dinleyenler duydu daha doğrusu. Evet öyle değil. Şimdi tabii bizim e, Sayın Turunç'lan Biraz sonra belki ben de Sayın Turunç'tan Sevgili Mustafa'ya dönerim ama Henüz daha ben de heyecanlıyım ee, Havan Radyo'da Bu keyifli Sohbeti yapma imkanı bulduğum için Sizlerle ee, o heyecanımı Mazur görün ee, hala Sayın Turunç diyorum. Sayın Turunç'tan bizim dostluğumuz Çok eski bir kere meslektaş Olmanın verdiği bir eskiliğimiz Var onun ötesinde de Dostluğumuz e, Bir iki yıllık değil Gerçekten e, 30 yıla kadar uzanan bu arada dediğim gibi başta da söylediğim gibi yaşları ortaya çıkıyor ama bir e, birlikteliğimiz var Sayın evet, hiç bir zaman senere, çizgisini değiştirmeden verme, şey değil, sevgili hocam daha iyi olacaktı tadına tat katarak lezzetine lezzet katarak e, üstüne koyarak ki bazı insanlar yaşlandıkça maalesef erozyona uğruyorlar. Sevgili Turunç'u burada bir kere daha kutlamak gerekir. Çizgisini değiştirmeden e, ve tadına tat katarak ilerleyen bir e, çizgiyi hep muhafaza etti. Sevgili hocam bu, bu, bu tip laflara biz hiç alışkın değiliz. Lütfen yapmayın. E, sevgili dinleyenler hocamın bu e, zarif, nazik, e, kibar sözlerini de çok ciddiye almayın. <gülüyor> e, gerçekten o kadar zarif bir kişilik ki. E, yani hiç, hiç hak etmediğim bir sürü övgü dolu sözler söyle. Ama hukukumuz her söylediği gibi hakikaten çok eski ve ben bu hukukun daha uzun yıllar sürmesini diliyorum ve sürecektir de eminim. İnşallah. Ve hemen size efendim hayırlı olsun diyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Gerçekten Havan Radyo'ya ve benim programıma konuk olmanız bizler için de ayrı bir keyif ayrı bir mutluluk. Bunu o da keyif hemen bana ait. söylemek istiyorum. Evet sevgili hocam isterseniz sohbetimize önce bir fakültemizden başlayalım Başlayalım efendim Şimdi birçok görevlerde bulundunuz çok ciddi sorumlulukları aldınız Ancak her kurumda olduğu gibi onun en başındaki birinci adam olmak ciddi bir sorumluluktur ciddi bir özveridir Önce o onu nasıl tolere ediyorsunuz bir oradan başlayalım isterseniz buyurun efendim <gülüyor> Talebeyken asistanlara kızardım asistan oldum Yardımcı doçentlere kızmaya başladım. Yardımcı doçent oldum. Doçentlere kızmaya başladım. Doçent oldum. Profesörlere kızmaya başladım. Profesör oldum. Ana bilim dalı başkanına kızmaya başladım. Ana bilim dalı başkanı oldum. Bölüm başkanına kızmaya başladım. Bölüm başkanıyken dekana... Biraz serzenişte bulunuyordum Kızmak hakkımız değil tabi dekana Şimdi onu da olunca kızacak kimse yok Kendi kendime var, kızıyorum Var var sıralama hiyerarşik ee, <gülüyor> olarak gidersen Rektöre kızmanız lazım ama <gülüyor> evet. tabii, o, o konuda yok, bir şey demiyorum e, Mesleki olarak ben gelebileceğim En üst noktaya geldiğimi düşünüyorum Ve yani kızacak bir şey e, Olmadığını da görüyorum Yani bunu şunun için anlattım. Madalyonun öbür tarafından baktığınız zaman farklı şeyler görüyorsunuz. Ee, sevgili Mustafa'nın söylediği gibi e, gerçekten dekanlık, bağlı, evet, değil dekanlık mi? görevi e, dışarıdan kolay gibi gözükmekle birlikte e, son derece zor e, bir iş ben böyle algılıyorum yani bir hizmet işi bu hizmet işinde de dilerim e, Tanrı'ya karşı ve e, şeyime karşı üniversiteme karşı mahcup olmam İnşallah bir şeyler başarırım diye düşünüyorum. Bu konuda da tabii ki en büyük desteğim akademik kadrom ve genç arkadaşlar olacaktır. E, eğer onların desteği olmazsa İstediğiniz kadar siz dekanlık yapın. Onun bir anlamı olmayacaktır. E, doğru, sevgili Turuncu'nun söylediği e, doğru. Çok sorunumuz var. E, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi en eski eczacık fakültemiz. Bütün eczacık fakültelerinin anası konumunda doğurgan bir fakülte. E, ki en, bu kadar köklü ve evet. en eski fakülte Olması hasebiyle çok sorunlarının da en az olması lazım değil mi? Teorik olarak dediğin doğru sevgili Mustafa ama e, tam tersine sorunlar yumaıyla karşı karşıyayız. Çünkü e, ben espri yapıyorum e, depremin 12. seneyi devriyesini kutlayacağız e, neredeyse diye. E, 12 senedir daha hala e, bitiremediğimiz bir Keşicizade Fuat Paşa konağı abloğumuz var. E, fakat... Bir müjdeli haber vereyim. Ee, i̇nşallah bu sene e, Ekim ayında yeni e, sezonu o binamızda başlatma imkanı bulacağız. Burada hakikaten e, bütün dekanlara bütün e, katılan rektörlere teşekkürü bir borç bilirim çünkü burada devletin bir katkısı olmadan tamamen üniversitenin kendi bütçesinden e, ve de ağırlık olarak itiraf etmemiz lazım geliyor ki tıp fakültelerinden edinilen döner sermaye aktarımlarından olması nedeniyle Konak olması nedeniyle, masrafların çok fazla olması nedeniyle e, uzayan bir süreçti ama bu sene bitiyor. E, i̇nşallah dört e, dekan, üç e, rektör eskiden bu binayı bütün dekanların ve bütün rektörlerin katılımıyla açmayı planlıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Sevgili dekanım ben de bu habere çok sevindim. Hakikaten. Eczacılık fakültemizin olmazsa olmaz bir şeysidir, dekorudur o bina. Yani onsuz eczacılık fakültesi düşünülemez. O nedenle önümüzdeki dönem e, öğretim şeyine yetişiyor mu? İnşallah yetişecek. Yani e, şu anda dilerim e, dilerim açılıyor ve eczacılık fakültemiz eski hüviyetine de yavaş yavaş döner sanırım. İnşallah. Peki sevgili dekanım, <gülüyor> e, fakülteden başladık. Biraz da içine doğru, ruhuna doğru girelim. E, eğitimini nasıl buluyorsunuz? Bir öz eleştiri yapar mısınız? Tabii ki. Ee, de, önümüzdeki dönemlerle ilgili e, yapısal Düşünce, veya evet. düşünceleriniz nedir? Şimdi sevgili Mustafa Hocam, talebeyken asistanlara kızıyorum diye başlamıştım hatırlarsanız. E, gerçekten de ben bugün eczacılık fakültesinden mezun olan bir talebenin edindiği bilgilerini gerçek anlamda değerlendirebileceği ve kullanabileceği bir fakülte olmanın hevesi içerisindeyim. Bu çok önemli. Bu çok zor çünkü e, birçok e, egonun kırılması gerekiyor, e, çok uzun zamandan gelen bir takım... E, sıkıntılar var. Onların aşılması gerekiyor. Derslerin gerçekten güncellenmesi gerekiyor. Ve hayatın pratiğine örtüşmesi Hayatın ötüşmesi, pratiğine evet. uydurulması gerekiyor. E, tabii çok riskli bir laf söylüyorum biliyorum ama gereksiz değil ama e, fazla diyelim e, bir takım bilgilerin ayıklanması gerekiyor. Ben hep düşüneceğim e, bu doğrultuda. Bunu bir dekan olarak sizden duymak çok güzel bir şey hakikaten. Bu, bu doğrultuda yani bir şeyler... Yani benim tespitlerim de o. Biraz zamanımıza <gülüyor> örtüşmeyen, biraz anlamsız yüklemeler yapıyoruz galiba genç meslektaşlarımıza diyeyim ben. Çok e, başarılı e, kimse... olur muyum bilmiyorum sevgili Mustafa. Ama gayret göstereceğim. Yani bunlar gizli şey değil. Bizim e, genç... ...jenerasyona ihtiyacımız var. E, bu nedenle e, benim de hiçbir gizlim saklım yok. Genç jenerasyondan müteşekkil bir ekiple e, yola çıktık. Onların isteklerini ben kaydediyorum. E, onlarla ayda bir defa toplantı yapıyorum. Talebelerle iki ayda bir toplantı yapıyorum maalesef güncel koşuşturmalar daha kısa sürelere yetmiyor ama bütün e, sınıf temsilcileri ve ana fakülte temsilcisiyle toplantılar yaparak onların isteklerini toparlıyorum asistanlarımızın ki bu yardımcı doçent düzeyine kadar doçent ve profesörler bu gruba katılamıyorlar onların e, isteklerini Kaydediyorum, ...yapabilecekler mi yapıyorum... ...elimden geldiği kadar... ...belli bir sınıflandırmaya sokup... ...onları zaman içerisinde çözmeye çalışacağım... ...dediğin gibi ben... ...daha çok çiçeği burnunda bir dekanım... ...aslında utanıyorum... ...sen sayın dekanım dediğin için... ...yani... Biz bir kendi aramızda Ahmet ve Mustafa şeklinde de bu konuşmayı sürdürebiliriz. Daha da iyi olur diye Efendim, düşünüyorum. şüphesiz ama siz tabii ki ee, şu anda dekansınız. Benim de zaten sayın dekanım hatta <gülüyor> sevgili dekanım. Peki. E peki demek zorunda hissediyorum kendimi. Peki e tamam. baki. Yalnız ee, şu var şu, lafınızı kestim kusura bakmayın. Ee, dediğiniz çok doğru. Ee, öğretim üyelerinin egolarından bahsettiniz samimiyetle. Gerçekten ...sadece ben, öğretim ben de, üyesi ben de, değil... De, ...egolardan yani... E ...genel olarak egolardan bahsettim... Ama ...sadece ben, öğretim ben, üyesi değil... ...ben biraz bir dar kapsamda şeyi aşmak istiyorum... Ee, ...bakıyorum... ...her öğretim üyesinin dersi... ...o fakültenin en önemli dersi gibi bir hava var... ...onu onu kırmak kolay... ...veya her dersi biraz daha hayatın pratiğine doğru, doğru ...biraz daha bir değişim ve... ...farklılaşmayı yaratmak gerekiyor herhalde... ...ben çok zeki bir adam değilim... Estağfurullah ee, estağfurullah Tevazu... ...hay e, hay gerçekten çok zeki bir adam değilim... ...çünkü... Zeki insanlar, yalan söylemeyi başarabilen insanlardır. Ben o kadar zeki olmadığım için e, herkese doğruyu söylemeye gayret ediyorum. Ve o e, şekilde de hiçbir zaman kime ne yalan söylediğimi düşünmek zorunda kalmıyorum. Dolayısıyla e, sözünüzü şöyle alayım. E, doğru, ben bir zaman farmastik teknoloji e, dersi ki katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum fakültedeki 3-4 tane ana dersten biridir Şüphesiz ee, yani. bu dersi bir kalemde anabilim dalı başkanı iken bir sömestrisini tamamen tırpanlayıp %25-30 civarında da genel olarak indirime gitmiştim fakat daha sonra maalesef bu yaptığımın da çok doğru olmadığını gördüm o yüzden egolar dedim sadece öğretim yiyorsa, egosu değil Anlıyorum. Bütün egoların törpülenmesi lazım... Bir şey yalnız... Benim egomun da evet. törpülenmesi lazım... Yani eğer o egolardan sıyrılabilirsek Arkadaşlarımıza... Yeni meslektaşlarımıza... Talebelerimize faydalı bir şeyler sunma şansına sahip olabiliriz... Aksi takdirde... Malumun ilanını... Tekrarlarız... Aynı şeyleri temcit pilavı gibi pişirir pişirir ortaya koyarız... Ee, eğitim inanılmaz biçimde... Gelişiyor... Değişiyor... Dünya normlarına baktığınız zaman demiyorum ki biz Amerika Birleşik Devletlerinin bir numarası düzeyinde olalım. Hayır, ama aklın vazgeçtiği ve insanın gereksinimlerini sunabilecek programlar yaparsak sanıyorum başarılı da oluruz ve o zaman İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi en fazla tercih edilen fakültelerden biri haline gelir. Bugün üzülerek söylüyorum İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. İlk tercih değil eczacılık arasında. Benim dekan olarak görevimde bunu o sıraya o, oturtmak. O çıtayı yükseltmek diyorsunuz. E, bir şeye itirazım var. Çok da fazla e, zaman almamak adına kısa keseyim. Yani asla sizin zeki olmadığınıza inanmam. Ancak öyle bir laf ettiniz ki zeki olan insan da yalan söyler deyince bir şey diyemiyorum o konuda artık ama ben zeki olmadığınıza inanmıyorum. Onu, <gülüyor> onun altını çizeyim ee, ve biraz çok, daha çok şeye geçelim. Zeki insanlar kıvrak zekaya sahiptirler. Dolayısıyla yani bir yalan da söyleseler illa yalan söylerler belki yanlış söyledim. Haddimi aştım. E, yalan Söyleseler bile kime hangi yılını Söylediklerini bilecekleri için O zekalarından dolayıdır Ben de öyle bir zeka yok Neyse bu konuyu kapatalım en iyisi Efendim peki eğitimle ilgili Düşünceleriniz var büyük bir çoğunluğuna da Katılıyorum yani artık Kalıplaşmış dersler Yerine biraz daha hayatın içeriğinde Onları mezuniyetten Sonra çok işe yarayacak bilgilerle Donatmak o talebeler için son derece Önemli ancak talebelik Süreci içinde de Nasıl bir ortam düşünüyorsunuz? Nasıl bir ortam var veya o ortamı biraz daha daha özgür, daha demokratik, daha katılımcı, daha çok sesli yapmak adına projeleriniz, kafanızda bir şeyler var mı? Şimdi sevgili Turunç, siz zaten söylediniz. Yani daha demokratik, daha çok katılımcı, sesli. daha çok sesli, daha taleplerini dile rahatça dile getirebilen ta takipçisi olabilen. Aynen bir... bu, istediğimiz evet. zaten bu. Başka bir şey değil. Ama bununla ilgili de biraz kulvar açmak lazım. Fakültelerde öyle bir vasat var mı? Şimdi, yani zaman e, zaman olmadığını görüyorum da o bakımdan size de... Şöyle söyleyeyim. Bundan evvelki dekanlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. Gerçekten onlar da yavaş yavaş yavaş bu yolları açtılar. Eskiden hocaların yanına girmekten çekinen bir öğrenci grubundan bahsederken... Bugün e, her alanda rahatça... Dekanın, dekan yardımcısının, bölüm başkanlarının, anabilim dalı başkanlarının ve hocalarının yanına girebilen bir öğrenci grubundan bahsediyoruz. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Eczacı Fakültesi'nde farklı kulüpleriyle, farklı e, öğrenci e, oluşumlarıyla gerçekleştirmeye çalışılan bir platformdan bahsediyoruz. Gene ee, birinci Bölge İstanbul Eczacı Odası'nın bizdeki e, İstanbul e, Üniversitesi Eczacı Fakültesi'nde bir gençlik komisyonundan bahsediyoruz. Evet. Bunlar güzel şeyler. Ha diyeceksiniz ki bunların hepsi mükemmel mi çalışıyor? Hayır. Buna itiraf edeyim ki... E, Hepsi mükemmel çalışmıyor. Ama en azından böyle bir ortam var. Siz ortam, vasat var mı diye sormuştunuz ya. Böyle bir vasat var. Ee, mesela çok enteresan bir deneyim yaşadık. Ee, bir dans kulübü e, talebi geldi. Biz buna çok sıcak baktık. Fakat sonra bir gördük ki iki tane çocuğumuz katılıyor. Ve e, bütün bir akşam o iki çocuğumuz için e, bütün sistemi... ...allak bullak ediyoruz. Açık tutmak gerekiyor evet. değil mi? Yani, <gülüyor> O zaman dedik ki... ...bizi affedin arkadaşlar... ...bunu e, eczacılık fakültesi... ...talebelerine yönelik yapalım... ...diğer arkadaşlar... E, ...bizden... E, ...istifade etsinler ama... ...eczacılık talebelerinin... ...çok az olduğu bir sisteme de... ...uygulamayalım dedik... ...onlar da makul karşıladılar... ...yani... Tabii oluyor her şey mükemmel yürüyor diye iddia etmek son derece e, yanlış olur ama bir şeyler oluyor daha da olacak. Şimdi e, ne olacak mesela talebelerin bu temsilciler vasıtasıyla bana aktardığı her şeyin tabii tırnak işaretleri içerisinde. Bizim biraz da yaşımızı e, ilerlediğini varsayarsanız e, mantıklı makul ölçüler içerisinde kalmak koşuluyla. Yani şimdi Mayıs ayındayız. Mayıs ayında önde bir parti yapalım. E şimdi bunun pek bir mantığı yok. Parti yapalım da derslerimiz bitsin. Bir keyif partisi yapalım. E, veyahut da bize bir yer gösterin. Yer gösterelim. Orada yapalım. E, anlatabiliyor muyum? Yani hem proları hem kontroları söylemeye gayret ediyorum. Yoksa tabii ki Hiçbir zaman her şey mükemmel değil. Talebeyken çok özgür yaşamayı hepimiz istiyoruz ama özgürlük sanıyorum zaman içerisinde hepimizin algıladığı şekilde o anladığımız talebeyken anladığımız özgürlük değil. Ve tam bir özgürlük de bence çok doğru değil. O zaman talebe olduğunuzu unutuyorsunuz. Öğrenme Dürtünüzü kaybediyorsunuz. Dolayısıyla hepsini dengeli yapmak evet, lazım. Evet bir başkasının özgürlük alanına girene kadar ki olabildiğince özgür olmak tabii daha sorgulayan, daha düşünen ve biraz da kendi içinde iş muhasebesini yapan bir gençlik yetiştirmesi konusunda da önemli diye düşünüyorum ben de. Peki sevgili hocam bir de eğitime girmişken önemli bir konu daha var. Bu konudaki sizin görüşlerinizi açıkçası almak isterim. Devletin fakülteleri tamam eyvallah ancak... Pıtrak gibi de özel eczacılık fakülteleri açılmaya başlandı. Sanıyorum ben sayısını unuttum. En son 17 diye biliyorum ama sayısı arttı mı? İki tane daha açılacak lafları var. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? <gülüyor> ee, değerlendirmenizi alabilir mi? Kanayan e, yarıma Hayır, bir de, parmak bir bastınız bir de şey, lütfen, Yani Türkiye'nin bu kadar eczacılık fakültesine ve buradan çıkacak mezun olacak eczacıya ihtiyacı var mı Allah aşkına? Bir de onu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Sevgili Turunç bir kere... Eczacılık Fakültesi'nin sayısını ben de bilmiyorum çünkü her gün yeni kararnamelerle yeni kararnamelerle vakıf üniversiteleri özellikle artıyor. Şimdi bu benim kişisel fikrimdir. Sadece beni bağlar. İstanbul Eczacılık Fakültesi kanı vasfıyla konuşmuyorum. Ahmet Araman olarak konuşuyorum. Ben bu kadar çok eczacılık fakültesinin açılmasına karşı çünkü biraz evvel sizin de dediğiniz gibi. Bu kadar eczacıyı belli bir mesleki doygunluğa ulaştıramadan, yani bugün zaman içerisinde oturduğunu varsaydığımız birçok üniversitemizin eczacılık fakültelerine İstanbul'dan, Ankara'dan ve farklı bölgelerden öğretim üyesi gidip oradaki talebelere bu dersleri verirken, yani dolaylı olarak oradaki öğretim elemanı açıklığı ve eksikliği söz konusuyken, Yeni fakülteler açmak Pek akıllıca gibi gelmiyor bana yani Evet yani Öğretim ötesinde, üyesi açısından zaten çok haklısınız Öğretim sizin üyesi açığı olmasa bile Yani bu ülkenin bu kadar işte eczacıya eczacı, Şimdi ona gelecektim Sizin hadi. dediğiniz Buyurun. Bu ülkenin bu kadar eczacıya ihtiyacı var mı sorusu da Gene Ahmet Aram'ın olarak Benim kişisel cevabım hayır yok Önce biz elimizdeki eczacıların Belli bir yaşam standardını temin edelim. Onlar aldıkları 5 yıllık eğitime dair maddi manevi kaygılarını arkalarında bıraksınlar. Ondan sonra yenilerini açalım. Belli bir doygunluğa ulaştı eczacılık. Bugün dilim varmıyor bunu söylemeye ama acaba hani siz dediniz ya bu kadar eczacılık fakültesine gerek var mı? Bu kadar eczacıya gerek var mı? Yurt dışında zaman zaman Tartışılıyor eczacı gerekli mi diye. Çünkü eczacı zaman içerisinde maalesef bizden kaynaklanan hatalarda da o kadar de deforme oldu, denatür oldu ki bu tartışılır hale geldi. Bugün eczacının işlevini farklı kişilere yükleme düşünceleri söz konusu ki bu mümkün değil. İlacın patronu eczacıdır, İlacın üzerinde tek hak sahibi eczacıdır. Tırnak işareti içerisinde tabii ki diğer gruplar da bunun içerisine girecektir. Bunu şu anlamda söyledim. Yani ilaç eczacısız olamaz. Gerçekten çok önemli ilaç eczacısız olamaz. Ancak yani siz de altını çizdiniz. Eczacı olmadan da sanki bu hizmet verilemiyor bir olay. Öyle dışarıdan bakıldığı gibi raftan alsat denecek bir meta değil bir dakika. Karşımızdaki müşteri değil hasta. Hasta evet. İsterse boğazında bir yanma olsun. Hiç fark etmez. O bir hasta. Ondan konuşacaksınız. Ona bir hizmet sunacaksınız. Ona bir sevgi sunacaksınız. Ona bir kucak açacaksınız. Onu salah edeceksiniz. Sağlığını geriye kazanmasını sağlayacaksınız. Bunu da halkla hasta ile bire birebir karşı karşıya gelen eczacıdan başka ...en iyi şekilde yapabilecek başka bir meslek grubu olamaz. Sevgili Dekanım... ...tabii eczacının daha nitelikli hizmet verilmesiyle ilgili biliyorsunuz... ...bir sürü yeni metotlar, yeni yöntemler tartışılıyor ve... ...eczacının ilaç danışmanlığı rolünün daha öne çıkması konusunda çeşitli kurumların... ...belki sizin fakültenizde çok anlamlı eğitimleri, destekleri ve katkıları da var... ...ancak... Sisteme baktığınızda sistem zaten eczacıyı ona doğru götürüyor. Yani bugün eczanesinde olan her eczacı meslektaşım işte provizyon sistemi, interneti çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ondan sonra provizyon sisteminde duraklama oldu mu? Bakım mı yapılıyor? Ve inanın eczanede o provizyon sistemi denen o ne menem şey çalışmadığı an bugün itibariyle eczacılık hizmeti %90 bitmiş durumda. Yani sistem bir defa eczacıyı o konuda biraz şey yapıyor. Yani sanki dışarıdan bakıldığında bunu herkes yapabilir imajının kamuoyuna verilmesin noktasında da eczacının o ilaç danışmanlığı rolünün öne çıkması, hastayla dediğiniz anlamda hem sosyolojik, pedagojik, psikolojik olarak yaklaşımı noktasında da yani zamanı yok eczacının. Biraz sistem de bunu eczacıya biraz... İteliyor gibi. Bu buna günümde? katılıyorum. Ee, gerçekten eczacı da eski profilinden çıktı. Ama hani konuşmanın başında ne dedik? Güncel bilgilerle mücehhez bir eczacı profili yetiştirmek zorundayız. Eczacılık fakültesi talebelerini e, güncel eczacılığa yakın bir biçimde yetiştirirsek ancak başarılı olur bizim meslektaşlarımız ve aradaki farkımız İstanbul Üniversitesi Eczacık Bakültesi mezunu olarak ortaya çıkar demiştim. Bu da zannediyorum bunun bir devamı. Yani katılıyorum bence de çok anlamsız ama şu anda yeni bir sistem oturana kadar maalesef bu sistemi uygulamak zorundayız. E, bunu bypass edebileceğimiz bir sistemde yoksa eğer bu sistemin içerisinde belki eczacının, eczacının, daha çok ne, evet, nasıl eczacının e, e, bu tarz e, kalem işlerini yani internet işini, kayıt işini, provizyon işini vesaire işlerini deneyimli yardımcıları üzerinden yürütmesi eczacının gene mesleki formasyonunu aktarabilir, nitelikte olmasını sağlamamız gerekiyor. Yurt dışı örnekleri böyle. Yani e, kabul etsek de etmesek de yurt dışında e, birkaç eczacı çalışıyor. E, sıkıntılarını bildiğim için çok detayına girmiyorum. E, gerçekten bizim ülkemiz için çok doğru bir örnekleme olmayacağı için e, ama bu Oradaki eczacıların Yurt dışındaki eczacıların Ne kadar Mesleklerine Bağlı ve ne kadar Saygın olduklarını gözlerimden gördüm İsterseniz bir örnekle bunu size anlatayım lütfen, lütfen Bizim efsane bir hocamız vardır Kasım Cemal Güven Hoca evet. Bana Kulakları çınlasın yani. Kulakları çınlasın 90'lı yıllarda daha euro yok piyasada Dedi ki Almanya'ya gidiyorsun. Almanya'ya gittiğin zaman bir ilaç al banaydı. Timolol Maleat bugün için çok e, komik ad edeceğimiz bir e, göz damlası. E, Glokomu vardı. E, o da yeni çıkmış bir ilaçtı. Timolol Maleat etkin maddesini içeren damlalar. Dedim ki hocam bir reçete lütfeder misiniz? Ya sen becerikli adamsın. Halledersin. <gülüyor> Halledersin dedi. Ya hocam bir reçete. Ya git başımdan dedi. Yani o yüzden Kasım Cemal Güven Hoca'nın adını vererek söylüyorum. Ee, bilenler bilir. Ee, peki dedim gittim. Orada doping kontrol merkezine görevim var. Ee, o merkezin başkanıyla konuştuk. Akşam işte çıktım. Dedim ben şu eczaneye gideyim de hocamın istediği ilaç vardı onu alayım. Birinci eczaneye gittim. İşte Timur Elmaleat çıkarttı. Ee, işte 5 mark. 5 markı çıkarttım. Ereçiteniz dedi. Reçetem yok dedim. Zurt hemen aldı, ilacı çekmeceye koydu, beş markayı iade etti. Kusura bakmayın reçeteniz yoksa veremeyiz dedi. İkinci eczaneye gittik aynı şey. Üçüncü eczaneye gittik aynı şey. Dördüncü eczanede sinirlendim. Dedim ki ya bu hoca bana o kadar güvendi ben bu ilacı alamayacak mıyım buradan yani ona götüremeyecek miyim? Ayrıca Türkiye'deki bir eczacılık evet. fakültesinde. Yani anlaşılmazsın. E, yani ondan sonra girdim içeri. Dedim ki bir ricam var. Buyurun dedi. Ee, ...kadıncağız... ...bakın dedim... ...ben dedim... İstanbul Üniversitesi Eczacı Pakültesinde... ...hoca'yım... ...işte dedim... ...pasaportum... ...işte bakın burada da profesör yazıyor dedim... ...Timal'e maliyat istiyorum... ...reçetem yok dedim... ...kadın... ...ne dedi biliyor musunuz... ...sevgili profesör Araman... ...sizi kutluyorum... ...profesör olduğunuz için dedi... ...ama reçete getirmezseniz... ...buradan bu ilacı alamazsınız dedi... Bu e, anımı anekdotu ama her ben zaman anlatırım. E, yani her ülkede belli çözümler vardır sevgili hocam. Almayan, aldım ilacı. A, al, aldınız mı? İlacı aldım. <gülüyor> nasıl aldınız? İlacı nasıl aldım biliyor musunuz? Türk çalışanı bulunan bir hizaneye gidecektiniz hayır. De alırdınız. Hayır, hayır. Hayır ben de yaşadım da onu. <gülüyor> <gülüyor> hayır. O e, doping kontrol merkezinin başındaki profesöre gittim dedim ki alamıyorum. Reçete. O da dedi ki tamam dedi ben şimdi telefon ederim. Onlar dedi bana getirirler dedi ve gerçekten de böyle oldu. Yani her ülkede ufak tefek çözümler olabiliyor ama dışarıdan gelen sıradan herhangi birine o oranın Almanya'daki profesörü onu da tanıyor ona emaneten ilacı bırakabiliyor. Ama dışarıdan gelen profesör de olsa bir kişiye İlacı vermiyor. Bu şekilde de mesleki saygınlığını sürdürebiliyor. Ben bu anekdodumu hemen hemen her sene bazen unutuyorum. Eczacılık mevzuatı ve etik derslerinde e, talebelerime anlatmaya çalışıyorum. Ama mesleki ama, saygınlık ama, işte abi. bu şekilde özür dilerim sağlanabiliyor. Eğer bu mesleki saygınlığı bir kere oturtursanız bozmanız da çok zor. Bizim yasalarımız... Son derece düzgün yapılmış. Sevgili ata 1923'ten 1936'ya kadar bizim ilaç ile ilgili yanlış hakkımda kaldıysa beni affetsinler. 9 veya 10 tane yasa bir tüzük bir de yönetmelik yanlış hakkımda kalmadıysa yayımlatıyor. Daha çok kanun çünkü o zamanlarda her şey kanundan daha rahat olduğu için. <gülüyor> evet. Şimdi bakın biz atanın koyduğu bu kanunun bir maddesini değiştirmek için 100-150 sayfalık yönetmelik yapıyoruz. Yani şunu anlatmaya Bun, çalışıyorum. Ne yöntem kadar yöntem uzun? Hayır müspet anlamda. Yani ata o kadar öngörülü, öngörülü, öngörülü bir insanmış ki. Ta bizi 2010'lara kadar neredeyse 2020'lere kadar taşıyacak kanunları 1920'lerde yapmış. Yani bunu gene bir e, müsteşarla tartışmıştım. E, demişti ki ya dedi siz eczacıların ne kadar çok kanunu var biz dedi hekimlerin bir tane iki tane kanunu var işte yetiyor. Kaldıralım bunları bir tane kanunu. yapmayın sayın müsteşarım. Diye konuşmak zorunda kalmıştım o dönemlerde ve tartışmak zorunda kalmıştım. Gerçekten bizim mesleğimizin ne kadar önemli olduğunu bu kanunlar da bir kere daha bize hatırlatıyor diye düşünüyorum. O konuda yani, katılırım sevgili dekanım çünkü resmen işte 1956, 54 sanıyorum değil mi 6197'nin ve... 6197... 1954'te olması lazım sanıyorum daha Şimdi eski, arka, bir hata yapmayalım Eskisi vardır ee, ama 54 diye biliyorum ben. Her neyse tarihi yeri, önemli ama, ama, bir müstehserler kanunu eski O daha eskidir o eski, Evet. Şeyler 54'tür sanıyorum doğru, 6197 doğru, ve 6197'yi ben Ve Türk Eczacılar Birliği kanunu da öyle Aşağı aynı doğru. senelerde 56'da çıkmışlardır 56'da İk, Türk İki, Birliği i̇kisi, Birliği de, i̇kisi de ben bu iki yasamızı koca çınar olarak tanımlıyorum. Doğru. O kadar e, güzel şeylerde öyle noktalarda öyle yasa çıkartmış ki bizim o zamanki eczacı büyüklerimiz diyelim e, minnetle de anlıyorum. Ee, gerçekten minnetle Hala anladım. ucundan kenarından bu mesleği bir taraflara götürmek isteyenler bile o yasalara takılıyorlar. Evet o tespitinize ben de tamamen katılırım. Peki sevgili dekanım. Buradan artık yavaş yavaş eczacıların sorunlarına girmeye başladık. Sizi de yavaş yavaş ısıttık sanıyorum. Şeyden başlayalım şimdi? ama biraz daha nostalji yapalım sizde. Eczacılık fakültesine girerken ki eczacılık kafanızda neydi? Sonra mezun oldunuz. Bir de oradan buraya doğru bir yolculuk yapalım. Son günlerdeki eczacılığı bir değerlendirmenizi arzu ediyorum. Efendim. Ben eczacı olmak hiç istemedim. Öyle mi? Yani eczacılık benim birinci tercihim değildi. Benim ailem doktor ve eczacı karışımı bir aile. Yani iki kişi doktor, iki kişi eczacı. Ben hekim olmak istedim. Fakat bizim dönemimizde altı tane seçenek yapılırdı. Bu alt seçenekten üç tanesini tıp yazmıştım. Sonra dördüncü sıraya diş hekimliğini, sonra eczacılığı. Altıncı e sıraya da işte laf olsun diye işletmeyi yazdım. Bugün galiba işletmeyi daha iyi yaptığımı farkındayım. İşin şakası bir tarafa yani eczacı olmak istemedim ama girdikten sonra annem eczacıydı, eczanemiz yoktu, devlete çalışıyordu, babam hekimdi. Ee, girdikten abim, sonra sevdiğiniz e, girdikten mi? Girdikten sonra seviyorsunuz, sevmeseniz bile o kişiye de bağlı biraz İyi olmak istiyorsunuz... ...yani iyi bir eczacı olmak istiyorsunuz... ...hala olabildim mi? Hayır... ...hala iyi bir eczacı olmaya gayret ediyorum... ...ama... ...mesleğimde ilerlemeye çalıştım... ...yani akademik kariyerde kalışımın nedeni de o... ...daha iyisi nasıl olabilir... ...daha iyi nasıl yapabilirim... ...daha çok nasıl öğrenebilirim... ...daha nasıl faydalı olabilirim mi... ...hep sorguladım... ...benim şeyim buydu... Ee, ...tekrar ediyorum ben hala... ...öğrenmeye gayret ediyorum ama... Bir şeyi de itiraf etmem lazım. Ee, eğer akademik kariyerinizi çok önemsiyorsanız sakın idareci olmayın. Çünkü idareci olduğunuz zaman ister istemez bilimden uzaklaşıyorsunuz. Ve e, zaman içerisinde ee, o bilgilerinizi tazelemeniz bile zorlaşır hale geliyor. Ama bu tespiti yapan ve bu kaygıyı duyan bir insan olarak o eksiklikleri siz telafi edersiniz. Yani yapmaya çalışıyorum ee, sevgili Turunç ama e, bu çok samimi bir itiraftır. Yani idareci olan insan ister istemez o akademik platformdan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ama orası da önemli <gülüyor> çünkü birileri de onu, onu idare edecek. Adı üzerine idareci. Şimdi bakın Mesela buradan mi, bir başka edin. bina inşa edebiliriz. Öğretim üyesi veya virgül akademisyen idareci olmalı mı? Yoksa idarecili gerçekten profesyonel kadrolar mı yapmalı? Veyahut profesyonel kadroları akademisyenlerin de katıldığı bir ara çözüm mü bulunmalı? Çünkü çok samimi bir itiraftı benimki. İşte yüksünmem. Çünkü böyle. Talebelerimden özür diliyorum burada. Saat sekizde rektörlükte olduğum için iki haftadır e, sabah saat sekiz buçuk on dersini yapamıyorum. Yani bu inanılır gibi bir şey değil. Evet. Yarım saat... <gülüyor> Öyle bir gelip e, yalapsak bir şey yapıyorsunuz geçiyor gidiyor yani bu benim samimi itirafım yani kayıtlarda da olacağı için bunu inkar etme şansında hiçbir zaman olmayacak zaten hiçbir zaman da inkar etmem söylediklerimi e, geri gelince kullanırız efendim istediğiniz bu, gibi kullanabilirsiniz <gülüyor> ee, gerçekten bu konuda bir sıkıntım var ama yani yapacak bir şey de yok yani ya onu ya bunu yapacaksınız ee, eczacılık fakültesine girmek istemediğimden bahsetmiştim daha sonra sevdim daha sonra Kasım Cemal Güven Hoca'nın kürsüsünde kaldım. Önemli Ve bir kürsüdür ayrıca. Gerçekten zor bir kürsü. Orada kalışım da enteresandır. Ben hiçbir dersten üç defa imtihana girmedim. Yani kötü bir talebe değildim. Ortalamanın üzerindeydim. Kasım Bey'den üçüncü defa kaldığım zaman sinirlendim. Ben bu dersi yapacağım inadı tutturdum. Ve Kasım Bey'in Ve de ee, ardından kürsüde kalacağım inadı <gülüyor> Evet kürsüde kalacağım inadı Gerçekten de o bir e, Benim yaşamımda bir önüm noktasıdır İki defa istifa ettim İkisini de Kasım Hoca kulakları çınlasın e, İstifalarımı yırttı attı e, İyi ki de yırtmış atmış bugün minnettarım kendisine e, Onun sayesinde birçok şey öğrendim e, Usta çırak ilişkisi vardı eskiden şimdi onlar bayağı azaldı ee, dilerim ben de e, asistanlarımıza talebelerme bir şeyler öğretmişimdir dilerim ileride onlar da benden e, müsbet olarak bahsederler en büyük dileğim bu yani iyi bir hoş bir seda bırakmak çünkü hepimiz sonunda geliyoruz gidiyoruz o tiyatro sahnesi hep aynı o sahnenin içinde eğer oyunu iyi sergilerseniz lezzetli bir oyun oluyor o oyunu seyredenler de keyif alıyor. Benim e, seyredenlerim, talebelerim inşallah onlara iyi bir oyun sunma imkanım olur bu 3 yıllık dekanlık süremde. Ne yapmayı planlıyorumu da hemen söyleyeyim. Lütfen, evet. Dediğim gibi katılımcı talebenin daha özgürce kendini ifade edebildiği, derslerin gerçekten talebelere faydalı olabileceği, ve talebelerin de gerçekten öğrenme isteğiyle dolu olarak algılayarak öğrendikleri mesleklerini yapabilecekleri bir fakültenin hayali içerisindeyim. Umarım başarırım. Yani hedefleriniz zor ama çok dil, zor. dilerim hayata çok çok geçer. Zor. Yani ee... bunların ben yüzde 25'ini yapsam zor bir, bir laf bu ama başarılar diyeceğim kendime. Evet. Peki hocam. Sevgili hocam zaman uçup gidiyor. Bir hayride konuşmuşuz. Ancak size biraz nefes aldıralım. Bir müzik arası verelim. O aramızdan sonra önümüzdeki dönemle ilgili biraz sizlerin görüşlerinizi almak istiyorum. demek zorunda değil ama sen hiç korkma aşk önünde değil gel benim ve fazla eksik yarım ben sen. Gelmez, olur muyum? Gel benim vefası eksik yardım ben. Sensiz durur muyum? Sen beni bir çadır gönülden ben gelme. Ayda bir'e devam ediyoruz. İkinci bölümümüz başladı. Mayıs ayındaki konuğum İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin değerli dekanı Profesör Doktor Ahmet Araman. Sayın Araman'la ilk bölümde biraz nostalji yaptık. Epey ötelere gittik. Şimdi geldik sevgili hocam günümüze, günümüzün acı gerçeklerine. Eczacılığın o dönemlerinden biraz değindiniz. Fakültenizin eğitimi ve öğrencilerimizin daha özgür bir ortamda. ...daha üretleyen, daha sorgulayan bir talebe olarak yetişmesi konusunda da neler yapacağınızı söylediniz. Bizim şu günlerde yaşadığımız sorunlarla ilgili sizin dışarıdan bir göz olarak bakış açınız nedir? Eczacı çok dertli, mitingler yapıyor, yürüyor, eylemler yapıyor, afişlerle kaplıyor eczanesini. Bu arada siyasi iktidarla zaman zaman haklı olarak didişmeler oluyor tabii Dışarıdan bir göz ama alanımızda olan ve fakültemizin de dekeni olarak... ...sizin değerlendirmeniz de benim için ve dinleyenler için de önemli diye düşünüyorum. Bu konuda neler söyleyeceksiniz efendim? Buyurun. Eczacıların sorunu mu var? Öyle bir şey var mı? Var mı? Vardı da biz bir yok dedik. <gülüyor> yok dedik. <gülüyor> Güzel. Şimdi evet işin Sayın şakası bir tarafa. Dünyanın üçüncü büyük endüstri kolunda rol alıyoruz... Ee, dünya pazarı hoşlanmıyorum bu laftan ama bir trilyon dolar evet bunun e, Meksika, Brezilya ve diğer Çin gibi ülkeleri adını vererek söylüyorum çünkü bunun counterfeit drugs şeyinde bunların adı hep geçer. Bu ülkelerin de bir 500 milyon dolarlık katılımını düşünürsek bir buçuk trilyonluk bir Pazar payından bahsediyoruz. Aslında evet. bahsettiğimiz pazar payı insan sağlığı üzerindeki bir pazar payından bahsediyoruz. Yani ilaç aslında sosyal bir emtiadır. Tamamen para değildir ama hiç para değildir derseniz o da mantıklı değildir. Dolayısıyla Doğru. insanoğlu hep bir dengeyi bulmak zorunda. Eczacılarımız da o kazançlarını ihmal etmeden sağlık hizmetini sunmalılar. Doğru daha birinci bölümde dedik ki eczacı ilaç danışmanlığı rolünden uzaklaşıyor. E şimdi eczacı ilaç danışmanlığı rolünden uzaklaştığı anda zaten bu biraz evvel söylediğimiz sıkıntıları yaşar hale geliyor. Ama kendi isteğiyle Asli görevini biliyorsunuz. Birileri tarafından İtiraz Evet İtiraz etmiyorum. Buna dışarıdan olan olaylar ve içeriden olan olaylar diye bakmak lazım. Yani biz mesleğimizin gerektiği şeyleri kısmen de olsa eksik yaptığımız ve dışarıdan kısmi zorlamalar, kısmi problemler nedeniyle mesleğimizi Sistemini yapamaz. Sistemini dayatmaları. Evet kısmı e, sıkıntılar nedeniyle mesleğimizi yapamaz hale gelmemizden bahsedebiliriz. Şimdi çok lafı çevirerek konuştum gibi düşünürseniz e, ister istemez biraz çevirmek zorundayım. Çünkü dikkatli de konuşmak zorundasınız. Her ne kadar benim öyle bir özelliğim var e, dekan da olsam aklımdan geçenleri söylüyorum. Doğruları söylemeye düşündüğüm do yani bence doğruları söylemeye çalışıyorum. Bu sisteme zarar vermemiz lazım. Yani pardon e, bu sistem dediğinizden kastınız nedir? İlaç eczacılık camiasına zarar vermeyemiz lazım. Yani, yani. bu yıkılırsa bu sistem hmm. hepimiz altında kalırız. Sağlık Bakanlığı da kalır, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü de kalır, Eczacılık Fakülteleri de kalır, Türk Eczacılar Birliği de kalır, Bölge Eczacı Odaları da kalır, Eczane Eczacıları da kalır, Eczane Eczacılığı yapmayan diğer eczacılar da kalır. Yani bu bir domino etkisi yaratır. Onun için hep akıllı olmalıyız, hep vaz ediyorum. Dikkatli olmalıyız. Adımlarımızı atarken bastığımız yeri çökertmemeye çalışarak adım atmaya çalışıyorum. Bundan şu anlama gelmesin. Ben bir tarafı koruyorum, bir tarafı kolluyorum değil. Dikkat ederseniz elimden geldiği kadar dengeyi korumaya çalışalım diyorum. Yani Sağlık Bakanlığı'nın burada bir eksikliği varsa bu... Mantıklı bir biçimde Türk Eczacılar Birliği Başkanlığı tarafından düzeltilmeli. Türk Eczacılar Birliği'nin bir hatası varsa Sağlık Bakanlığı onu ikaz etmeli. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün bir e, eksikliği varsa o eksiklik bir biçimde gene meslek örgütleri tarafından ikaz edilmeli. Meslek örgütleri bu konuda bir hata yaparsa ilaç eczacılık onu ikaz etmeli ve el birliğiyle sorunların çözümüne bir çare aramalı diye düşünüyorum. Ben genelde uzlaşmacı tarz bir insanım. Kavga bir yere varılmadığını inanan bir insanım. O yüzden karşılıklı konuşarak bir platformda buluşulur diye hep düşünmüşümdür. Ama tabi eczacılar bir takım boykotlarında haklılar. Yani ne de haklılar? İlacın eczane dışına çıkması doğru değil. İlacın o yüzden ilk bölümde ilaç eczacısız olmaz dedim. Bugün ee, dergilerde şöyle yazılar görüyorsunuz. Kadın doğum için OTC ürünler ithal eden firmalar var. Şimdi affedersiniz ben kadın doğum jinekolojik bir preparatın nasıl OTC olduğunu anlayabilmiş değilim. Anlamam da mümkün değil. Buna cevaz vermenin de ne derece doğru olduğunu algılamam gene mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir sürü zaman içerisinde oluşan sıkıntı nedeniyle eczacının hassasiyeti doğaldır. Ama bu hassasiyetini de hani diyoruz ya aşırı bir reaksiyon halinde sunmamalıdır diye düşünüyorum. Evet. E, sevgili biraz politik bir konuşma oldu tabii. Ama e, yani <gülüyor> empati yapıyorum. O konuda haklısınız. Konumunuz gereği biraz daha. Daha bazı şeyleri köşede değil. Yuvarlak söylemeniz gerekiyor. E, onu da açıkçası Mustafa Turunç olarak anlayışla karşılıyorum. Ancak tabii bizi dinleyen eczacılar için çok doyurucu bir laflar söylediğinizde <gülüyor> Söylemediğimi ben <gülüyor> Sö de kabul ediyorum. Biliyorsunuz tabii, değil mi? Tabii, biliyorum. E, şunu söyleyeyim. <gülüyor> tabii sistemin bir dayatması <gülüyor> var. Çok ciddi bir pazar. O pazarı siz de dile getirdiniz. O pazardan son halkaya kadar tüm o sermayenin ki üçüncü büyük sermayedir dünyada Doğrudur Onların talepleri var Tabi bu talepler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın, Çalışma Bakanlığı'nın SGK'nın Bürokratik çevrelerin Anlayışları baktığınız Bakış açısına göre şekillenebiliyor o anlamda oradan baktığınızda e, eczacılar için tabii e, bu mücadele gerekli, bu mücadeleyi de sonuna kadar da yapacağız. Ancak e, yani sizin kadar iyi niyetli ve iyimser bakamıyorum. Yani e, işte bunlar görüşmelerle, konuşmalarla, diyalogla çözülebilir. Ha, bir yere kadar belki belli adımlarda bu diyalog işe yarayabilir ama eğer bir sistem size bazı şeyleri yükleyip de sizi bir tarafa atma peşindeyse... Yani orada çok affedersiniz Böyle güçler tabii. var ki Hükümet iktidarları değiştirebilen Bir sermaye var Çeşitli kurumların başındakini yerle değiştiren Sermaye var yani o sermayenin Gücü e, memleket politikalarını Ülke politikalarını bile değiştirebiliyor e, Bizimkilerde de böyle bir Şekillenme var bunu da görmek lazım Diye bir dile getirmiş olayım e, Gene kayıtlara giriyor Biliyorum ama katılıyorum size Tabii ki dünyada Bahsettim bir buçuk trilyon Dolardan bahsettim bu inanılmaz Yani bilgisayar uzay ve silah Teknolojisinin Endüstrisinin dışında Türkiye'ye baktığınızda yani en şey. hızda pazar artışı Olan pazar kelimesini ben de sevmem Ama söylemek durumundayız burada Tabii, Maalesef öyle. Ee, En ideal ülkelerden bir tanesi Ve Amerika'da bile ilaç şeyleri Rakamlarında bir düşme göstermesine rağmen işte en fazla yükselen 5-6 ülkeden bir tanesi Türkiye e zaten onun için bize çok fazla yatırım yapmaya gayret ediyorlar ya. Evet. E, bu tabii bizim başka bir takım sosyoekonomik e, profilimizden de kaynaklanıyor. Gene bir örnekle kendimi biraz aşağılayarak bir örnek vereyim. Estağfurullah. E o estağfurullah değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne 2000 senesinde gittiğim zaman elimde bir tane Nokia telefon vardı. O Nokia telefonu oradaki o. hoca aldı baktı. Bu ne dedi? Ya Nokia telefon dedim. Sizde yok mu? Bize daha çıkmadı dedim. Yani bizim çok çabuk tüketim toplumu Merakı olmamız ve merakımız de, evet, evet. ve yapımız dolayısıyla sosyoekonomik yapımız dolayısıyla bir ilaç tüketiminin arttırıldığını da inanıyorum artı genç bir nüfusuz ama yaşlanmaya başlıyoruz yavaş yavaş yani o çok genç nüfus artık eskisi kadar çok genç değil kendi vücutlarımıza çok kötü bakıyoruz. Çok kötü baktığımız için e, hastalıklarımız mesela dünyada kanser insidansı Türkiye'de düşük gibi gözüküyor. Ama kanserden ölüm yüzdesine baktığınız zaman evet. Türkiye dünya lideri. Evet. Dolayısıyla Hadi, bebek ölümlerine baktığınızda bunları e, hiç söylemiyorum zaten. Yani saatlerce konuşuruz evet. burada bu konulara girersek. Dolayısıyla kısa birkaç e, kelime içinde ifade edecek olursak gerçekten bu rakam artıyor ama... Şimdi tabii bu sermaye grubu aynı zamanda devletin politikası açısından da baktığınız zaman devlet de artık alamaz duruma geliyor. O paraları ödeyemez duruma geliyor. O zaman ne yapıyor? Kehilacın biliyorsunuz %90 alıcısı devlet olduğu için baskı yapmaya başlıyor. Nereden? Yavaş yavaş indirimler olmaya başlıyor. İlaç fabrikalarından, depolardan ve nereden? Bizden, eczacılardan oluyor tabii ki. Yani diğerlerindekinden fazla belki de eczacının üzerinden bir şey yaşıyor olabiliriz. Ben %100 bu konuya hakim değilim ama eczacının bir sıkıntı çektiği çok açık. Ve bu da böyle olmaya devam edecek. İster Sevgili istemiz. hocam zaten derdimiz de bu. Yani devlet tabii ki ilaç alımları konusunda ciddi bir bütçe var. Hatta bütçe açığından bile Doğru. söz edilebilir. Onları dengelemek anlamında bazı kurallar koyabilir. Ama bu kuralların çok anlamlı olması lazım bir... Bilimsel olması lazım iki. Bir de vur abalıya, her şeyi eczacının üstünden gitme alışkanlığını artık bu siyasi iktidarların hepsi için söylüyorum. Yani şu andaki için demiyorum. Bir başkası olsaydı yine belki aynı haltı yapacaktı. Yani kimdir bu işte sanayi. Sanayiye bakıyorsunuz iki tane genelge çıkardı. Sanayi de ikisine de uymadı. Ve diyor ki ben bunu yapamam diyor. Hiçbir yaptırım yok. Ama eczacının üstünden siz tabii siz o taraflarını bilemezsiniz. sizde de konuşmak da istemiyorum. Yani bir kamu kurum iskontosu var ki bir felaket. Ne Üretici olur. fiyatları üstünden iskonto yapıyor sanayi. Siz son fiyat üzerinden devlete aynı oranda iskonto yapıyor. Sanki aldığınızı veriyormuşsunuz gibi kandırıldık maalesef birileri tarafından. O birilerinde de kim olduğunu siz gayet iyi bilirsiniz. Ama oradan yüzde üç nokta sekizlere varan bir kaybımız var. Her şey eczacının üstünden telafisi artık bu alışkanlığı ki sağlık eğer ki bugün ilaç sanayine bir yaptırım gerçekten doğru olan bir yaptırım yapsa tüm eczacılar olarak Sağlık Bakanı'nın arkasında biz bu mücadelenin içinde yer alırız. Ama şey alışkanlığı var yani vurabalaya eczacının üstünden bu işler gider. Sevgili Tunç. Bunun bir amacı da şey tabi eczacıyı olabildiğince bu ekonomik anlamda çökertip bu alanı birilerine açmak işte sizde, sizin de katılmadığınız zincirleri ortaya çıkartabilmek yani eczacılık ölmeyecek tabii ölmeyecek ama Yok, e, e yani zincir de yapsanız içinde maaşla çalışan bir eczacı olacak pek, tabii. olacak pek tabii ama esas amaç bu değil ki he eczacının kendi sahibi olduğu ve mesul müdürünü yapabildiği ve sosyal statüsüne uygun bir yaşamı asgari yaşamı geçinebileceği evet, birinci bölümde zaten dikkat ederseniz onu söylemiştim eczacının bu kadar sene e, aldığı olmalı. eğitimi bir karşılığı bir yaşam standardı olması lazım ee, şöyle ben hemen e, söyleyeyim bir ülke düşünün o ülke içerisinde bir sendika var bir uluslararası grubun AIFD dediğimiz araştırmacı ilaç firmaları Hı. Hı. Derneği, derneği olsun yerli ilaç sanayicileri derneği olsun, olsun. Ee, bir tane daha var ufak ama artık onun hadi şeyini söylemeyelim Böyle üç tane ana grup olsun. İlaç dediğiniz şey bir kişi karşınızda aldığınız zaman mı konuşursunuz yoksa üç kişiyi aldığınız zaman mı konuşursunuz? Dolayısıyla ne yaparsanız yapın bu sonuç olarak karşılıklı geliniyor. Bu geldiğiniz zaman üç kişinin ayrı fikri olursa bir ortak nokta da uzlaşmak çok zor olur. Dolayısıyla biz zaten ilacı yani kâr, baştan kaybetmek Kar etmek hepsinin ortak noktası da ama e, onun, onun noktası. dışındakilerde çok ayrılıyorlar. Bu, bu, ama buna kızamazsınız. Çünkü onların birinci hedefi kardır. Hiçbir ilaç fabrikası şirketi Hayriye'yi anmaya çalışmaz. Tabii ki para kazanmak için çalışacak. Buna, buna benim hiçbir itirazım yok. Biraz, benim e, kastettiğim biraz, başka bir şey. Evet, Şimdi bir ilaç sistematiğini bakanlık düzeyinde Üç ayakta temsil etmek başka, bir kişiyle temsil etmek başka. Yanlış anlaşılmasın. Üçünün de başkanı benim değerli dostlarım. Şüphesiz. Ama yahu şimdi siz bakansınız, ben AİFD'denim, beyefendi sendikadan, diğer beyefendi de şeyden, e, yerli ilaç sanayicileri derneğinden olsun. E şimdi üçümüz önce birleşmemiz lazım ki bakanlık karşısında kendimizi savunalım. A. Kendimizi koruyalım. B. Altımızdaki bize bağlı olan depo ve eczane sistematiğini eczane. de destekleyelim. Bizim gene kendi temsilcilerimiz var. Eczacılar açısından TEP bizim temsilcimiz ama yani bunların da bizimle beraber hareket ettiğini varsayarsak 3 e kişinin fikri mi 1 kişinin fikri mi? Diyalog, efendim. Yani ortak, e, çok zor olmalı. yani ilaç işte bu nedenle e, bir türlü üç ana saydığınız veya dört ana unsurun ortak noktaları bulunabilir o ortak noktalarına hareket edilebilir ancak yani e, tabii ortak nokta çok az olur Doğru. Bu, tarafların farklı çıkarları ve farklı hak, hak talepleri var. Yani o uzlaşıyı yakalamak çok kolay iş değil tabii. O lafta çok güzel geliyor. İşte yani ilacın Sonra ne kadar grift bir şey olduğunu girip. anlatmak açısından bu e övmeyi verdi. Aynı, aynı taraf siyasi tarafa baktığınızda da yine öyle. Sözde bir Sağlık Bakanlığı var ama bence şu andaki tüm ERK Çalışma Bakanlığı'ndı. SGK diye bir kurum yaratırdı. Sağlık Bakanlığı resmen ilaç ruhsatlarını vermelileri dışında... ...ilaç yasalarının çıkıp çıkmaması ile ilgili çalışmaların dışında... ...yani parayı o verdiği için o düdüğü de o çalıyor... İki bakanlık arasında da sıkıntılar var dışarıdan gözlenmediğim kadarıyla. Yetki kullanımı konusundu. Doğru. Yani bunu tabii itiraf etmek zor ama böyle. Yani Sağlık Bakanlığı'nın erkinde olan bir şey için hani parayı veren düdüğü çalar biraz evvel dediğiniz gibi maalesef. Diğer taraf söz konusu, evet. söz Buyur, sahibi olduğu. ben diyor ve. Yani söz şimdi ben çok samimi başladı, bir evet. şey söyleyeyim, katılırsınız katılmaz. Ben mesela ilaç ezacıcık genel müdürlüğünün son derece gayretlen, iyi niyetlen çalıştığına inanıyorum. Şimdi gerçekten genel müdürden ekibin yani ki onlar eczacı Allah'a şükür. Oradaki ekip eczacı. Ama genel Üstün genel bir, müdür eczacı değil. Genel müdür hekim. En son en son genel müdürden bahsediyorsunuz. Evet evet şu anda Sayın Kerman Saim Bey'den Kerman. bahsediyorum. Doktor Sayın Kerman. Son derece zeki, çabuk algılayan ve çözüm üreten bir insan. Ben mesela gerçekten ondan çalışmaktan mutluyum. Evet benim bir bacağım da orada Sağlık Bakanlığında. Bunda gizlenecek bir şey yok. Doğru. Benim Sağlık Bakanlığı'nda görevim var. Ama bunu inandığım için söylüyorum. Yani hiçbir e, şekilde İlaç takip sistemi ile ilgili Sayın Genel Müdür'ün birkaç lafı vardı. Evet. Onların o yazılarını okudunuz mu bilmiyorum. Şimdi ilaç takip sistemine ben inanıyorum. Mesela şu anda beraber çalıştığımız Havan Radyo bu konuda biraz daha farklı düşünüyor biliyorum. Yani ekip daha farklı düşünüyor biliyorum ama mesela ben ilaç takip sistemine inanıyorum. Her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz. Hani biraz evvel ne dedik? Yani sizin bu görüşünüze benim de katılmam mümkün değil ama yani burada beraberce i̇şte çoğucu, medeni bir şekilde program yapıyoruz. Medeni bir biçimde. Talebeler yetiştirelim dedik. Çok sesli olsun. Ortak Sevi şimdi mesela çok vardı değil mi se se sevgili dekanım? Se sevgili Turunç da bu konuda. <gülüyor> Ufaklıkla ayrılıklarımızın olması da çok doğal. Yani, yani, e, aksi takdirde aynı ekizi olurduk. O, o da mümkün değil. Her ne kadar artık simalarımız yaşlandıkça birbirine de benziyorsa da sevgili Turunç'ta. Yalnız şeyi söyleyeyim yine bizim çok derdimiz değil tabii. Çalışma Bakanı ile Sağlık Bakanı'nın arasındaki boşluk. Bence derdimiz olmalı. Yani. Der bir kısmen derdimiz tabii ama işte ondan da o kadar bahsettik Sayın Genel Müdür'ün işte bu İTS ile ilgili karşı olanlarla ilgili bir lafı var. Yenilir, yutulur laf değil. Yani Eğer ki, yanlış bir şey söylemişse kendi hatasıdır. Bu, bu, bu sistem diyor bugüne kadar yani özetle söylüyorum. Minvali özeti budur. İşte dürüst çalışan eczacılar için önemlidir. İşte e Hazineyi soydurmamak için önemlidir. Yani buna karşı olanlar sanki dürüst değil veya bugüne kadar hazineyi soydular anlamında bir laf çıkıyor. Sevgili Turunç. Benim bir ben yazımda da bu gerekli ya. cevabı kendisine verdim ve ilk karşılaşmamızda da o özür de bekliyorum kendisinden. İnan ki ben böyle yazıyı bilmiyorum. Yani bu konuşmayı da bilmiyorum. Ben sadece beraber çalıştığım için yani bir Anladım. iyi niyetlen bir şeyler yapıldığını söyledim. Mesela ilaç takip sistemine ben inanıyorum dememin nedeni de şuydu. O belki sözlerini farklı bir noktaya gideceğini yani bu şekilde algılanabileceğini düşünmemiş olabiliriz ama zaman zaman ben de hatalı konuşmalar yapıyorum. Mutlaka bugün de şu konuşmada yapıyorumdur bir sürü hatalı konuşma ama içimden geldiği gibi konuşuyorum. Yani ilaç takip İPS sisteminde ile biraz hatalı konuştuğum ama neyse düzeltir sevgili <gülüyor> birkaç sonra. Ya her şeyde senden hem fikir olmak zorunda değilim ki. Aşk yani... olsun. Kü küserim vallahi. Peki küsersem ben de senden yana olurum o zaman. Tamam. ilaç takip <gülüyor> sistemini seviyorum. şeyim o zaman. Sevgili... Ee, ama de. hakikaten ilaç hakikaten zor bir emtia çok fazla kulpuna takılan var çok fazla bundan profite olan yani nasiplenmek isteyen ve nasiplenen gruplar, gruplar içinde, var evet. şimdi bakanlık görevindeki bazı bilgilerimi aktaramıyorum burada o o bilgileri aktarsam şaşırırsınız yani şöyle söyleyerek geçiştireyim bizim ülkemize aklınızın alamayacağı farklı gruplar gelip burada ilaç hizmetini, verme hizmetini vermek hizmetini evet, vermek istiyoruz diyorlar. Biliyoruz evet, efendim. Yani yani, yani size kadar birebir e, belki firma Yok, ismi en az, veya en az, grup en az en az, en az benim ama, kadar benden daha iyi edebiliyorsunuz e, yani mutlaka. Yani bu tip bir tehlikenin e, var olduğunu hepimiz biliyoruz tüm Burası bizim ülkemiz. Evet, evet. Yani hepimiz ülkemizi seviyoruz. Ben de ülkemi çok seviyorum. Ve benim ülkemin insanları hiçbir zaman bir Avrupalı'dan daha aşağıda değil. Onlar neyi hak ediyorsa benim insanım da onu hak ediyor. Hiçbir biçimde onlardan daha aşağı bir sağlık ve ilaç hizmetini hak etmiyor. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar biz eczacılar olarak yani bırakın benim şimdi üniversite hocası olmamı ben sonuç olarak eczacıyım ben bir meslektaşım. Dolayısıyla bizim mesleğimize sahip çıkmamız ve İnsanımıza Onurlu Ve iyi bir Hizmet sunmamız gerekir Bu inançtayım ben Peki sevgili rekanım Çok keyifli bir sohbet oldu Dakikalarda uçup gitti Bir hayli süremizde geçtik sanıyorum Teknik masadan da uyarılar gelmesine rağmen Son olarak Bu 14 Mayıs haftasında işte Gerçi 2, 5 Mayıs'ta dayız bugün ama ne söylemek hmm. istersiniz? Son sözlerinizi alalım ve programımızı... Öncelikle kapatalım. seni seviyorum. Sen kızıyorsun... Evet. ...bu lafı söylediğim evet. için ama... ...sevgili çok Tırınç, Karşı... bana bu imkanı... ...verdiğin için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yüzde yüzer konuda... E, ...anlaşmamız şart değil ama... ...oturup insanca tartışabilmenin... ...yollarını bulduğumuz zaman... ...zaten birçok şeyi çözeceğiz diye... ...çözeriz Yok. diye düşünüyorum. Biz, 14 biz Mayıs... buluyoruz efendim. <gülüyor> Karşılıklı buluruz bizi. <gülüyor> 14 Mayıs eczacılık... Türk Eczacılık Günü için söyleyebileceğim şudur. Dilerim nice Türk Eczacılık günlerini yaşarız. Bence anlamlı oldu. Çok teşekkür ederim sevgili dekanım. Bu dileğinize katılmamak mümkün değil. Ayrıca ayda bire bana konuk olduğunuz için de özellikle teşekkür ediyorum. Ve sevgili dinleyenler ayda bir Mayıs ayı programı burada bitti. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Ayda Bir Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç